Hazin bir pişmanlıkla bir daha yapmamayı azimleyen ve yaptığı için de istiğfarda bulunan kimsenin dönüşüne tövbe denilmektedir. Allah Subhanahu ve Teala tubu ilallahi cemian eyhel mu'minun. Hepiniz toptan işlemiş olduğunuz masiyetten bilfiil Allah'a dönün ey iman etmekle tanınanlar buyurmaktadır. Bu tövbe ciddi olup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 Tövbeden sonra büsbütün günahtan sıyrılmanın gerçekleşmesi, gasp ve hırsızlık gibi haksız yerde tecavüz ettiği mezalimleri sahiplerine vermek, yahut mümkün olduğu kadar helalleşmek, haddini aştığı mezalimlerin yerine imkan olduğu kadar tedarik etmek, kaçırılmış olduğu farz ibadetleri kaza etmek olmak üzere üç esasa bağlanmaktadır. Mesela, nafakayı temin, ve zaruri ihtiyaçları görmekten başka sair zamanı kaza etmekle değerlendirmeyen kimsenin namazlarını kaza etmediği için namaz hakkında tevbesi merduttur. Hanefi mezhebine göre duha namazı, farzlara tabi olan sünnetler ve tesbih namazı müstesna kazaları döndürmek nafile ile meşgul olmaktan daha evladır. Cumhur-ülema'ya göre ise İmkan bulduğu vakitlerde kazaya borçlu olan kimsenin farzları kaza etmekten başkasıyla iştigali caiz değildir. İttifakla kaçırılmış namazların kaza edilmemesi masiyettir. Ancak hanefiler dediler ki, hem kazalar döndürülmeli hem de duha ve namaza tabi müekket sünnetler dahi kılınmalıdır. Mesela şafii mezhebine göre, 1 lira zekata borçlu olan kimsenin sadakası caiz değildir ve sadaka vermekle günahkardır. Hanefi'ye göre sadakası caizdir. İttifakla malının tamamını tasadduk etmeyenin zekatı sadakayla sakıt olmaz. Namaz da böyle. İş böyle olunca kaçırılmış farz namazlarını kaza etmeyip de habire nafile namazlarla uğraşmak şeytanın tuzağına girmekten başka hiçbir şeyle ifade edilemez. Bu takdirde işrak Duha ve evvabin namazları yerinde dahi kazaları döndürmek daha güzeldir Nitekim kutbul Arif'in taciddin İbn Ataullah kutsesi ruh diyor ki min Halmet ittiba il hava el musara ile nevafilil hayrati va bil vâcibâti. Farz ve vacipleri yerine getirmekte gevşek olduğun halde, Nafile, hayırlı işlere koşman, nefsinin hevasına tabi olmanın alametlerindendir. Kutbul-arifine göre, farzlara tabi sünnetler, duha ve evvabin de nafile sayılmaktadır. Hanefi oldukları halde, Şeyh Aliul Kari gibi birçok ulema onun bu sözünü takrir ettiler. Şair de diyor ki, ''Dururken vacibat etmene vafille şugul zira.'' Nevafille tekarrub, sonradır kurbi ferâizden. Bir kimsenin heybetinden, yahut bir menfaati ele geçirmekten, yahut zayıf olmak sebebiyle yapamamaktan, yahut fakirlikten dolayı değil, tövbedeki vazifeler Allah için yapılmalıdır. Böyle olursa inabe ile de vasıflanabilir. Yani avam havas gibi olur. Havaslara göre tövbe Eşit inabe. Havaslara göre inabe yine üç şeyle. a. Yapmış olduğu taat ve ibadetleri hiçe saymak. b. Nefsinin taksiratını göz önünde bulundurmak. c. Bulunduğu hidayet yolunun Allah Teala'nın lütfu kerimi olduğuna inanmakla gerçekleşir. Burada inabe, havasın tövbesidir. Allah Teala'nın müminlere vaad ettiği cennet, ve nimetlerini amaçlaması sebebiyle bir mümin, bilfiil günahlarından Allah subhanehu ve Taala'ya dönerse, rububiyetine gönül bağlarsa, yani amaçlarını hakkın rızasının kazanılmasına bağlarsa, taat ve ibadetlerinin sevabının verilmesini amaçlayarak, sıdık ve ihlas üzere dönerse, onun bu dönüşünün ismi inâbedir. İnabe evliyanın sıfatıdır. Saf ve üstün zeka sahibi alimler de ondan daha çok pay almaktadır. Allah Teala ve enibu ila Rabbikum aslimu lehu min qabl ayyatiyakumul 'adabu, thumma la tunsaroon. Rabbinizin nimetlerini amaçlayarak toptan Rabbiniz'e dönün ve onun için ciddi Müslüman olun. Eşit, amelinizi her türlü karışımdan saflaştırın. Size azap gelmeden önce. ''Sonra yardımlanamazsınız.'' buyurmaktadır. Allah için Müslümanlık, imanı nifaktan, ameli riya ve bozgunluktan arındırmaktır. Buradaki Müslümanlık, bildiğimiz Müslümanlıktan daha üstün derecede sıdık ve ihlas manasındadır. Şayet dönen azap ve sevabı, nimetleri amaçlamaksızın sadece Allah Subhanahu ve Taala tövbeyi, dönüşü emretmiş, diye amaçlayarak, azametine karşı derin bir utançla masiyetini bırakıp fiili dönüşte bulunsa, dönüşünde taat ve ibadetinde hiçbir şeyi amaçlamazsa, bunun dönüşüne evbe denilir. Dönen zata da evveb denilir. Evbe, enbiya ve rusul-i kiramın sıfatıdır, tövbeleridir. Nitekim Allah Teala, Eyyub aleyhissalatu vesselam hakkında, ne abdu, innehu aweb. O ne güzel kul idi. Gerçek şu ki, o daima Allah'a dönen bir zat idi buyurmuştur. Bu tür tövbe, eşit dönüş, hissen ve niyeten Allah Azze ve Celle'nin kahrından kaçış, rahmetine sığınış değil, sadece Allah Azze ve Celle hak, mabut ve Rab olduğu için kendisine sığınıştan ibaret hasul havasın tövbesidir.